أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسنة الجديدة والشهر الجديد واليوم الجديد والليل الجديد والساعة الجديدة ومرحبا بالكاتبي والشاهدي والشهيد öktübe fi sahifati bismillahirrahmanirrahim eşhedü en la ilaha illallah eşhedü en la ilaha illallah la şerike le ve eşhedü en muhammeden abduhu ve resuluhu ve ve n-nar hakkın, ve n-saataati etun, la rabi fiha, ve n-Allah, yebget men fil kubur. Tamam deftere bu kayıt geçti mi? İnşallah bu sene ölçekte de imanla öleceğiz inşallah. Ama böyle her sene okuruz, kıyamete kadar yaşarız. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Ama, böyle Allah'tan zatlar var, hiç unutmazlar dualarını, zikirlerini. Efendim, onlar hakikaten 130 yaşına gelmiş, mübarek ölmüyor. Bu sefer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi. Ya daha ne kadar zaman geleceksin dedi, sen hiç duaları da bırakmıyor, unutmak da unutmuyor. E biz de dedi, seni bekliyoruz, sen daha gelmek istemiyor musun dedi. O vakit duayı terk etti, vefat etti. Bize zaten öyle bir zuurat görme mi? Biz hep arada tekliyoruz, hep unutuyoruz ya. Bir ara öleceğiz işte bu şekilde giderse. Her gün virdimizi unutuyoruz, duamızı unutuyoruz, zikrimizi unutuyoruz. Bugün hastayım, bugün ustayım, bugün... Ya Hac Sanefendi Hazretleri yazıyorum size. Okuyor musunuz? Ya en ağır hasta vaziyetinde Medine-i gitmiş Hattat Mustafa Erzurumi, Necati Erzurumi Hazretleri vardı o zaman, mübarek bir zat idi, o da büyük velilerden idi. Osmanlı'nın son dönem Şeyhülislamlarından hep görüşmüş büyük bir alim idi, Efendi hep onu ziyaret ederdik. Onun kardeşi vardı Hüsnü Efendi, o da Evliya Allah'tan salih bir zat idi. Hep vefat ettiler, kabirleri nur olsun. O diyordu,